Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Aşık dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. 26 Mayıs 2023 Mayıs ayının son programı ve e, bir Cuma günü 95.0 açık radyodayız. Yine öncesi al programı yine çok e, değerli bir konuğumuz var. E, ben Ayşegül'den rica edeceğim tanıtmasını ama e, konuğumuz e, Türkiye'de tıp camiasında e, çok saygın, çok değerli bir hocamız. E, evet Ayşegül e, sen lütfen e, tanıt konuğumuzu. Evet konuğumuz Profesör Doktor İskender Sayek e, ismini söylediğimizde çok kişi tanıyor e, zaten. Çok değerli bizim genel cerrahi hocamız. E, tıpta uzmanlık dernekleri dediğimizde tıpta uzmanlık eğitiminin standartizasyonu dediğimizde aslında tıp camiasını ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. E, İskender hocamız kızmaz, e, mutlu olur diye düşünüyorum. Devgili Füsun Sayek'in ee, ...eşi İskender Sayek... Ee, ...böyle aidiyetle ifade edilince... ...bazen insanlar kızıyor ama... ...İskender Hocam bundan çok mutlu olur... ...diye düşünüyorum... Ee, ...biraz aslında... E, ...hem İskender Hocamızın... ...çalışmalarını... E, ...hem de Füsun Sayek Derneği ile... ...neler yaptığını... E, ...6 Şubat'tan... ...6 Haziran'a doğru... ...4 ayını deviriyoruz depremin aslında... Bu dört e, ayda Füsun Sayık Derneği çok şey yaptı. Ben sosyal medya hesaplarından takip ediyorum Füsun Sayık Derneği'nin yaptıklarını. E, şu anda da Arsuz'da İskender Hocamız. E, bu, bunları konuşacağız, bunları soracağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, güzel sorularınız için. Vakitleriniz sağ olun, çok teşekkürler. Evet, e, Ayşe sorusuyla başlayalım. Neler oldu hocam? Dört ayda neler şimdi, oldu? Daha önce de sanıyorum buçukuncu ayı ben bulacağım şimdi tarihini. E, ama o, o günden bugüne neler değişti? Değişen bir şey oldu mu? Evet çok tabii e, erken dönemde e, şey depremden sonra erken dönemde yapmıştık o zaman e, evet. söyleşiyi. E, tabii o günden bugüne e, çok şey değişti herhalde. E, ama Eskiye döndük mü? Hayır, henüz e, tamamen normale dönmüş değiliz maalesef. Ee, biraz daha da zaman e, alacak gibi görülüyor arsuz açısından bakıldığında, Hatay Hatay'ın geneliyle bakıldığında daha da derim e, daha uzun döneme ihtiyaç var, özellikle Antakya'nın e, tekrar ayağa kaldırılması ile ilgili e, daha süreç devam ediyor gibi görülüyor. Ee, normale ne zaman tam döneriz çok emin değilim ama birkaç ay içerisinde herhalde daha da normalleşiriz. Çünkü yavaş yavaş e, depremin enkazı e, kaldırılıyor. Her taraf toz duman. Bu toz duman kaybolduktan sonra umarım e, aydınlık günler e, gelir diye e, Hakikaten diliyorum ve beklentim o yönde. Evet biz baktığım notlarıma biz sizinden bundan önce 3 Mart günü konuşmuşuz hocam. Evet. üzerinden bir ay geçmişti. Şimdiki evet. ay içinde şimdi bir gibi 4 ay geçiyor. Yapılanların çok yetersiz olduğunu ya da yapılanların gayet yerinde ve gayet başarılı olduğunu savunanlar oluyor. Böyle politik bilimlere göre bir parça her olayın değerlendirilmesi de birbirine tavan tavanızı çok da çelişkili olabiliyor bazen. Biraz hani dönme yolunda adımlar atılıyor dediniz ama eksikleri ya da yapılanları biraz da ayrıntılı bahseder misiniz biz ona göre programı yöneldi? Evet şimdi tabii insanlar açısından yaşamanın Tekrar e, normale dönmesi e, biraz kişilerin, bireylerin evlerine dönmesiyle mümkün oldu. Ama halen e, çadırlarda ve konteynerlarda yaşayan insan sayısı e, azımsanmayacak oranda. E, dolayısıyla e, daha zamana ihtiyaç var dedim ve e, yeniden yapılanma yönünde herhangi bir hareket yok henüz. Ee, yani kalıcı e, barınma e, sorunu henüz çözülmüş değil ne halen geçici barınma şeyleriyle eğer insanlar kendi evlerine dönememişse e, dönememişıldı ve şeyde yaşamlarını sürdürüyorlar e, şeyi tabi ben bir ay kadar Ankara'daydım sen hafta döndüm. Döndükten sonra biraz daha aslında moralim e, bozuldu diyeceğim. Çünkü yıkımın e, ilk başta düşündüğümün çok ötesinde olduğunu gördüm. E, yıkılması gereken binalar yavaş yavaş, yavaş kaldırıldıkça e, depremin etkisi daha göz önüne e, geliyor diye düşünüyorum. Onun için de e, eski Yaşadığım arsız olmadığını fark etmek beni üzdü gerçekten ee, ama bu, bunun altından kalkacağız ee, da, dayanışma ile birlikte hareket ederek işbirliğiyle ile bunun e, tekrar yaşamın normale dönmesi yönünde çaba harcayacağız o Onun için de e, katen burada ben e, değişik kurum ve kuruluşlara. E, bireylere desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Katkılarıyla e, insanların önemli bir kısmı ayakta ka kalabiliyor ve kaldı bugüne kadar. E, onun için de e, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizim derneğimiz aracılığıyla destek veren herkesin katkısı çok büyük ve çok değerli diye e, altını çizmek isterim. E, Füsun Sayık Derneği'nin etkinliklerinden e, konuşacağız. Yani Ayşe Bloksoğlu konuya e, değindi ama e, Arsuz özelinde e, nüfusun ne kadardı, e, kaç kişi, e, ne kadar azaldı yani? Sadece depremde yaşamını yitirenler değil, bir de ayrılanlar var herhalde. E, şu anda çok fazla sayıda insan var mı Arsuz'da? Hocam? Arsuz'da, Arsuz'da nüfusun arttığını düşünüyorum. Çünkü e, bu yazlık evler e, var Arsuz'da genellikle. Evet. Ve bunlar da çoğu e, Antakya'da yaşayan insanlar e, veya Hatay'ın da İskenderun'da yaşayan insanlar. E, İskenderun'da ve Antakya'da yaşımda ağır olduğu için ve yazlıklar özellikle küçük, iki katlı veya tek katlı binalar olduğu için yıkılmadı çoğu. E, ve insanlar yazlık evlerine girmiş durumda. Onun için avuç nüfus normalden de e, artmış gibi görülüyor. Daha da artacak. Evet. Çünkü e, insanlar buradaki evlerinde e, yaz, kış kalma gibi bir moda geçmiş durumda. E, bugün Arsuz açısından bakıldığında e, Arsuz'un temelde nüfusu 100 bin civarında e, ilçe olarak yazları bu e, 300 bine 300 bin civarında 400 bine doğru çıkar. Benim tahminim şimdi de yani minimum 2 misline çıkmış gibi görülüyor. Nüfus olarak. Ama yaşam normale dönmedi tabii. Yani marketler, dükkanlar falan henüz eski şeyinde değil. Çalışmıyor. Yok yani. Açık değil. İnsanlar prefabrik hızla yapılabilen bir altyapıyla sorun çözmeye çalışıyor. Onun için evet. biraz daha zaman ihtiyaç var hakikaten. Peki. Hocam. E, Ayşur bir yarı geldi. Şey Videolarınızı yapın. kapatın. Kopma olasılığı var. Evet, evet. yani ben daha kapatıyorum. Belki İskender Hocayla siz e, ye, ben kapatayım e, videoyu. Tamam e, hocam. Peki. İskender Hocam şunu sormak istiyorum. Siz tabii uzun dönemli başından beri o bölgede e, ihtiyaçları gözlemlediniz. Ee, i̇lk günden Füsun Sayık Derneği özelinde e, konuşursak, ilk gündeki hangi ihtiyaçlar vardı? Neleri karşıladınız? Bugün hangi ihtiyaçlar var? Devam eden ihtiyaçlar var mı? Evet. Ee, tabii e, ilk günlerde temel ihtiyaç e, bir e, beslenme, e, iki barınma ve e, Üç e, özellikle e, giysi, e, hijyen malzemesi gibi e, malzemeler su. Çok büyük bir ihtiyaçlı su hakikaten. E, o dönemden e, biz birinci günden başlamak üzere e, bir sahra mutfağı oluşturduk. E, burada Şişli Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum ben. E, onlarla ortak bir saharam mutfağı e, kurduk ve e, önce üç öğün yemek veriyordu. E, ancak şeyden Ramazan'dan sonra e, bunu iki öğüne e, indirdik. Ama günde ortalama iki bin öğün civarında yemek servisiyle insanların e, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Barınmaya yönelik çadırlar e, ve bu çadırlarda ısınmayı sağlayacak ısıtıcılar e, sağladık topluma e, ve e, giysi hijyen paketleri gıda paketleri e, geçen aya kadar e, dağıttık. E, şimdi artık onları e, daha e, ihtiyaç doğduğu zaman karşılamaya çalışıyoruz. E, bu dönem içerisinde Örneğin Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara yönelik bazı etkinlikler yaptık. Ee, kadın, ihtiyaçlarını, kadın ihtiyaçlarını karşılayacak. 23 Nisan'da çocuklara yönelik bir şeyler yapmaya çalıştık. Ee, ve çocukların e, normal yaşama dönmesi yönünde e, konteynerlarda e, işte boya, boyama e, değişik aktivitelerle bizim füsun sayek sağlık kültür etkinliklerinin bir devamı olarak onlara yönelik bazı faaliyetlerde bulunduk bulunuyoruz halen ee, genellikle e, özetleyeceğim şeyler Bunlar bu e, dönemde bugüne kadar yürüttüğümüz şimdi e, sağ mutfağı halen devam ediyor e, ama o da herhalde gelecek haftadan itibaren e, artık durduracağız gibi görülüyor sağ mutfağını ve ihtiyaç kalmadı e, giderek azalgi için ihtiyaç e, şimdi farklı yönde çalışmalar yapmayı hedefliyoruz bundan sonra neler planlıyorsunuz hocam e, çalışma olarak e, bundan sonra bir temel e, şeyimiz baştan hedef olarak bunu koymuştuk asus kültür ve yaşam merkezi oluşturma bir konteynerlerden oluşan bir yaşam merkezi ve bu yaşam merkezi içerisinde e, bizim yazın yaptığımız etkinliklerin e, aynı felsefeyle devam ettiği ve topluma e, değişik yönlerde farkındalık yaratacak ve toplumu destekleyecek e, etkinlikleri yapacağız. E, ve Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılara yönelik bazı eğitsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerde bulunacağız. Bir projemiz Dokunan Hayatlar Projesi diye bir proje. Hatay'ın İpek, e, İpekçilik e, biliyorsunuz Hatay'da e, İpekçilik e, olan bir alandı. Ancak bu depremde en çok zarar gören e, işte Antakya ve e, Samandağ'da ee, da bu etkinin fazla olması nedeniyle e, biraz e, şeye uğramış durumda olumsuz etkilenmiş durumda onun için ipek böcekçiliğini e, yeniden hayata geçirecek e, bir e, faaliyet e, yürütmeye çalışacağız e, 18 aylık bir projeyle e, burada özellikle kadınlara yönelik e, bir e, ipek böcekçiliği e, kursu gibi bir şeyi yürütmeye e, gayret edeceğiz. Yine bu bağlamda e, bu merkezde arsuz üretim ve zanaat atölyeleri gibi atölyeler yapıp e, kadın istihdamını ve e, kadınlara yönelik e, iş gücü, gücü arttıracak. E, sosyal ve ekonomik olarak destek olacak. E, kadın işsizliğini engelleyecek bazı faaliyetler yapmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra tabii psikososyal desteği de bu alanda vererek toplumda normale dönmeyi daha azlandıracak faaliyetleri yürütmeye çalışacağız. Peki sağlık konusundaki e, eksikler neler hocam? Ya da sağlık kuruluşları çalışıyor mu e, hastaneye de? E, evet. Arsunda e, bu Hatay genelinde baktığımızda e, çok sıkıntılı sağlık. E, Antakya'da hastaneler, üniversite hastanesi dair olmak üzere e, ağır e, hasarlı bina olarak e, bildirildi. Özel hastanelerden çökenler oldu, tamamen kapanan. E, İskenderun'da devlet hastanesi henüz e, normale dönmemiş durumda. E, Arsuz'da bir e, küçük elli yataklı bir hastane e, açılıyordu. Hatta depremin birinci günü e, açılış yapıldı. Açı, yani o gün açılacaktı. E, ama depremle birlikte e, açılış yapılmadan kullanılmaya başlandı. E, bugün sınırlı, yine de sınırlı, e, poliklinik düzeyinde çalışan e, bir hastane olarak e, mevcut. Bazı uzmanlık alanları var. E, acil servisi çalışıyor. Yataklı servisi ve ameliyathanesi henüz çalışmıyor. E, yani hem Asus'da, hem İskenderun'da, hem Antakya'da çalışıyor. E, Sağlık hakikaten e, sıkıntılı sağlık hizmet konumu. Örneğin e, çok yakınım bir yakınım nedeniyle e, dün bir şey İskenderun'da göz doktoru yok mesela şu anda. Yani acil bir şeyi nedeniyle mesela göz belki daha hafif gibi düşünülebilir ama bazı hastalıklarda tabi acil müdahale gerekebilir. Ee, insanlar mecburen o zaman Adana'ya, Mersin'e gitmek zorunda kalıyorlar. Ee, yani sıkıntılı halen sağlık hizmet sunumu sıkıntılı olarak görülüyor e, şeyde, e, uzmanlık düzeyinde. Tabii sağlık uçakları veyahut da ASM'ler, aile sağlık merkezleri çalışmalarını sürdürüyor. ASUZ ASM'leri açık. Ee, e, toplum merkezi de açık. Onun için o yönden toplum sağlık hizmetine o düzeyde erişebiliyor. Geçen... Hocam. siz devam edin. sağlık kuruluşlarından bahsederken hastaneler iki gün önce bir hastane açıldı, Etne'de galiba. Onun üzerine de çok spekülasyon yapıldı. Hani sadece görüntü var, arkasında duvarın arkasında bir şey yok gibi. Bu konuda bir bilginiz var mı hocam? Hayır o e, ayrı o İskenderun'da bir Hastanenin e, temeli Atılmaya çalışıldı ya, evet. Onu mu söylüyorsunuz? Herhalde onu söylüyorsunuz Evet, evet. E, Herhangi bir faaliyet yok Defne'de açılan hastaneyi Defnedi. sordu Selim hocam aslında Hı. hocam açılan ha, hastane. Defnede. ha onun <gülüyor> onunla ilgili Bilgim yok evet ben de duydum Onu <gülüyor> e, Şeyini bilmiyorum hakikaten onun için yorum Yapmayayım Tamam Hı. Ilgili. İskender Hocam bir de e, Füsun Sayık Derneği'nin e, etkinliklerini yaptığı çok güzel Tarım Müzesi gibi bir e, konak vardı e, O orası nasıl oldu e, girilebiliyor mu içine e, kullanılabiliyor mu yoksa çok mu hasar görmüş hocam yok çok e, %75'i hasar görmüş durumda hmm. e, içine giremedim ben Evet. Yeğenim pencereden girip çıktı. Biraz içindeki eşyalardan şeydeki o sergiler kısmından bazı eşyaları kurtar, kurtardı diyeyim. Tarım aletleri sergisi tarafında önemli bir şey yok. Bir duvar kırması şey var. Onlar duruyor gibi. Ben henüz içine giremedim açıkçası. Şimdi. Yeni bir e, şeye, kültür varlıkları koruma e, müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Çünkü o bina e, tescilli bir bina tarihi olarak. E, onun için bir başvuruda bulunduk. E, tekrar onarım için e, proje yapılacak. Ve tekrar ben onu ayağa kaldırmaya çalışacağım açıkçası. E, bu yaz belki bahçesinde e, eğer fazla kaldırabilirsek, e, izin çıkarsa, bahçesinde e, bu faaliyetlerimizi tekrar yapabilecek duruma geleceğiz diye umut ediyorum Ayşegül. E, değilse bu söylediğimiz Asus Kültür ve Yasa Merkezi'nde bu aktivitelerin bir kısmını yapabileceğiz. Hocam tabii bize yer fark etmiyor. Biz her yerde yaparız etkinlikleri. Evet. <gülüyor> e, ama oranında da bahçesi çok güzeldi. Dilerim Kültür Bakanlığı hızlı e, bu konuda aksiyon alır ve e, Ağustos ayına da Füsun Seykin doğum gününe de 13 Ağustos'a da dilerim e, yetişir her şey. Ama evet. tabii yapmak isteğin için yer çok fark etmiyor etkinliği. Her yerde evet. yapılır arsuzda diye çok, düşünüyorum. Çok doğru. Çok doğru. E, İskender Hocam hala uçaklar inmiyor e, Hatay'a, Adana üzerinden geçiliyor değil mi? Orada evet, bir değişiklik evet, oldu evet. mu? Yok, yok olmadı. Ee, buradan uçaklar kalkıyordu. Kalkıyor. De, e, ama o son zamanlarda onunla ilgili de durumun ne olduğunu çok e, bilemiyorum. Ben de mesela yarın Ankara'ya gideceğim, tek Adana üzerinden gidiyorum. E, <gülüyor> olarak. Bir faaliyetten daha bahsetmek istiyorum aslında Ayşegül. O da şu, e, kent konseyiyle ortak bir e, çalıştay hedefliyoruz. E, Arsuz'da yeniden e, yaşam, yeniden yapılanma çalıştayı, e, belediye ve e, şeyi de, kaymakamlığı da katarak e, Deprem sonrası yeniden yapılanma nasıl olmalıdır? Sosyal, e, antropolojik e, yönler de göz önünde bulundurularak e, normale dönüşün sağlanmasının haritasını çizecek bir çalıştay düşünüyoruz. Bununla ilgili de bazı sivil toplum örgütleri bize destek veriyorlar. E, bu konularda uzman kişilerle birlikte bir iki günlük çalışta yapacağız ve Arsuz'da yapılanmanın doğru yapılmasını yani gerek inşaat açısından gerek normal yaşama dönme açısından normal bir yapılanmanın yolculuğunu tanımabilir miyiz diye bir çalıştayla bunu yapmaya çalışıyoruz. Hı. Hocam sizin verdiğiniz örneklerde son olarak denediniz bu Kent Konsili, onunla yapacağınız ortak çalışmada belediye ve kaymakamlık ve işbireği. O zaman sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları arasında yine bir koordinasyon, bir dirsek teması var anladım kadar. Yani mi engel söz konusu değil galiba? Yok, evet var. Bizim Selim bizim dernek işte 16 16 yıldır asuzda. Evet. Dernek gerçi o kadar eski değil ama. Etkinlikler o kadar eski. E, etkinliklerin e, toplumda yarattığı etki nedeniyle birinci günden itibaren e, gerek e, önce kaymakamlık yoktu tabii. 2015'ten sonra kaymakamlık oldu. E, Belediye ile gerek kaymakamlıkla çok e, yakın temasımız ve dirsek teması aldı. Değişik. E, etkinlikler yapmıştık. Dolayısıyla bizim e, evet. zaten Asus'da da bu yönde faaliyet gösteren tek sivil toplum örgütü biziz. Evet. Dolayısıyla e, öyle bir sıkıntımız yok en azından. Evet. E, yani daha işbirliği içerisinde e, yararlı işler yapma yönünde e, destek olabiliyoruz. Kent Konsi e, Asus'da ben o konseyinde başkanlığını yapıyorum. O nedenle de böyle e, belediyeyle ve kaymakamlıkla e, o yönden de ilişkimiz e, yüksek düzeyde yürüyor zaten. Tabii Füsun ablanın sizin isimleriniz zaten buna yeterli olmalı. Zaten öyle oluyormuş bu sevindirici bir haber. Peki bir müzik arası verelim. E, hocam sizi dinlendirmiştir. Tamam. E, i̇lk olarak e, geçen hafta kaybetti. Müzik dünyasının büyük kaybı o şekilde tanımlar Bir Tina Turner. Belki kadın e, hakları konusunda da çok faaliyetli olan, çok çalışan bir müzisyendi. E, kendisinden e, Proud Mary isimli parçayı dinliyoruz. 26 Mayıs 2023, bir Cuma günü 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık Programı'nda ve konuğumuz Prof. Dr. İskender Sayak. Kendisinin Hennet Ayaruz'da e, yaptıkları... E, sayık kültür faaliyet çalışmaları, derneğin bütün yaptıklarını ve örneğin Tarım Müzesi'nde, Arsus Kültür ve Yaşam Merkezi'nin açılmasında, İpek Böcekçiliği'nin canlandırmada neleri planladıklarını, neleri gerçekleştirdiklerini konuşuyoruz İskender Hocam bizimle sözde Ayşegül'de. E, hocam bir de biz e, telefonla konuştuğumuzda siz şundan bahsetmiştiniz. E, artık Füsun Sayık, e, Derneği etkinliklerini tüm yıla yayacağız demiş, demiştiniz. E, bu konuyu biraz açar mısınız bize hocam? Evet, e, işte bu e, yaşam merkeziyle e, tüm yıl boyu e, belli aralıklarla e, biraz önce söylediğim e, projeler gibi kadınlara, çocuklara yönelik etkinlikleri sürdüreceğiz ve haftanın belli günlerinde belli yerlerde etkinlikler bir program dahilinde biraz eğitim ağırlıklı daha çok olmak üzere etkinlikleri yapmaya çalışacağız ama kültür etkinliklerini yine bizim aynı e, kapsam içerisinde e, söyleşilerle e, ve e, değişik insanların uzmanların katıldığı e, etkinliklerle topluma e, tekrar normale dönüş yolunda e, mesaj verebilecek e, değişik etkinlikleri yapmayı hedefliyoruz. E, belki bir konuda daha e, biliyorum o da eğitimle ilgili. Düşüncelerimiz nelerdir? Evet. Ee, bu şeyde de e, eğitimin desteklenmesi açısından 616 öğrenciye e, bir eğitim desteği verdik. Bir defaya mahsus olmak üzere. Deprem bölgesinden. Yani şimdi bunun kalıcı bir burs haline dönüşmesi gibi bir hedefimiz var. E, yani bir Öğrencilere deprem bölgesinde özel bir e, burs e, yaratacağız e, ve e, deprem bölgesindeki yüksek öğretim öğrencilerine özellikle tıp fakültesi öğrencilerine öncelikli olmak üzere bir burs e, şeyi e, planlıyoruz. E, bir diğer de e, ilçe içerisindeki okullara e, destek olarak e, bir okulda e, bir bilgisayar laboratuvarı Çocuklara 15 bilgisayarlı bir laboratuvarın planlamasını yapıyoruz. Arsuz'daki ilk öğretim okulunda. Bu şekilde de yerel eğitime de katkı yapacak faaliyetleri yapacağız. Yani geçmişten herhalde Ayşegül de bende çok iyi biliyoruz ki e, hani tıp eğitimi ne konularına yaptığınız e, öncülük ve katkı o kadar değerli ki e, bunları da e, son derece uygun olması gerektiği biçimde gerçekleştireceğinden eminiz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Yani, e, toplumun ya yani topluma dokunma e, temel felsefesi derneğin e, dolayısıyla e, bu Eğitim de bu yollardan bir tanesi topluma dokunma açısından. O yöntem, o, o aracılıkla e, gerek çocuklara, gerek gençlere, gerek kadınlara e, dokunabilmeyi hedefliyoruz açıkçası. E, hocam, e, sorular da geliyor. Evet. E, aslında çok çeşitli konularda sorular geliyor bize. Biz sadece FİS'ın Sayık Derneği'nin e, deprem faaliyetlerini konuşacaktık ama Füsun Sayek soruları geliyor İskender Sayek'i e, görünce e, duyunca sesini e, bir hekim arkadaşımız e, uzun bir mesaj yazmış biz bugünlerde diyor Füsun Sayek'in muayenede 20 dakikadan aşağı olmaması ısrarının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz diyor e, İskender hocamız acaba hani hocaların hocasıdır ne düşünür bu konuda diyor. <gülüyor> tabii bu depremle ilgili değil hakikaten. <gülüyor> evet ama, evet e, çok soru geliyor e, ama e, bir Yok, hekim tamam, arkadaşının problem. da sağlık. sorusunu evet. seçmek istedim. Evet evet sağlık programı olduğuna göre bence problem değil. <gülüyor> bence ee, de. <gülüyor> yani bu e, kavram tabii çok önemli hakikaten. Ee, Füsun'un e, Türkler Birliği Başkanlığı sırasında e, çok üzerinde durduğu bir konuydu o. Çünkü e, formansa dayalı üzerime geçildiği zaman e, işte randevu sürelerinin e, 8 dakikaya, 5 dakikaya kadar indirildiği halde devam ediyor maalesef. İndirildiği bir e, dönem yaşadık. E, o zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel e, önerisi olarak da bir hastayla en az 20 dakika e, görüşme gerekliliği, e, iyi bir sağlık, iyi hekimlik açısından da çok önemli olduğunu e, vurgulamıştı Füsun. Hakikaten ben de %100 katılıyorum. Yani öğrenci şey, şeyle, hastayla e, iletişim kurabilme, e, hastayı doğru yönlendir, yönlendirebilme. Ee, ve yeterince bir ilgilendirme ve, e, ve değerlendirme açısından e, süre çok önemli. E, bizim bunu savunmamız lazım. E, en az 20 dakika olmalıdır diye düşünüyorum gerçekten. E, bu e, Bunu da savunma, savunarak tekrar inşallah kazanırız diye umut ediyorum. İnşallah. Başka soru var mı Ayşegül Bey? E, ee, var sorularımız evet. e, aslında e, tabii e, bu soruların e, bir kısmı da e, TTB hekimlik konuşun İskender Hoca'nın tıptaki e, uzmanlık e, derneği ve uzmanlık standartizasyonları ile ilgili sorular da geliyor ama ben e, tıpta e, tıp eğitimiyle İskender Hoca'nın çok ilgili olduğunu TTB evet. içinde de çok ilgili olduğunu biliyorum. Ondan dolayı. Şu anda sizin gözlemlerinizde hocam Hatay özelinde asistanların durumu nedir? Sizin gözlemleriniz var mı? Biz çok sayıda orada hekimlik yapan arkadaşımızı da programımıza dahil ettik ve zor koşullarda hekimlik yapıldığının farkındayız. Sizce asistanlık eğitimleri hakkınca gidiyor mu bölgede? Evet, bu soru için çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi şeyle e, eğitim ben sadece uzmanlık eğitimine indirgemek istemiyorum bu sorunun cevabını. Doğru. Ee, bütün eğitimler e, yine etkilendi pandemide olduğu gibi. Ee, evet. Ve e, kısa yoldan mezun edin tıp eğitimi yani tıp fakültesindeki eğitim e, çevrim içine dönüştürüldü. Türkiye genelinde evet. e, çok bence e, yanlış bir karardı. Ve de çok olumsuz etkiledi diye düşünüyorum eğitimi. E, gerçi Nisan e, ayında tekrar e, ilk 3 yıl e, çevrim içi hibrit 4-5-6 e, hastanede olmak üzere bir e, dönüş oldu ama başlangıçta e, verilen karar e, deprem bölgesinde halen devam ediyor. Hatta öğrenciler Başka yerlere e, gönderildi e, örneğin Hatay'daki tıp fakültesi öğrencileri e, NİDE tıp fakültesine gönderildi. NİDE tıp fakültesi de e, halen gelişmekte olan bir tıp fakültesi e, ve de e, bugün oradaki e, yöneticiler bu kadar öğrenciyi e, eğitemeyecekleri yönünde endişe bildirdiklerini biliyorum. Dolayısıyla on binlerce öğrenci bu şey sırasında deprem sırasında atıp öğrencisi bu süreçten etkilendi yer değiştirmek zorunda kaldı ee, ve eğitim olumsuz etkilendi Uzmanlık eğitimi tabi hastane olmadığı için uzmanlık eğitimi de doğrudan etkilendi Bir tek poliklinik düzeyinde e, sürdürülen bir eğitim var dolayısıyla bunun da bir an önce düzelmesi yönü, yönünde çalışmalar yapmamız lazım diye düşünüyorum evet Selim Hoca da çevremiçi eğitimden çok hoşlanmayan hocalarımızdan yani herhalde fakültesinde <gülüyor> mümkün değil yani Evet, evet. da şey değil yani evet, evet yani, e teknoloji, teknolojiyi şüphesiz kullanmamız lazım yani pandemi bize bunu öğretti. Tıp tıp eğitiminde değişik teknolojiler kullanılabilir. Ama ben hep şunu altını çiziyorum. Yani bunu akılcı kullanmamız lazım. Evet. Ve de belli bir rasyonelle kullanmamız lazım. Biz eğitimin, tıp eğitiminin tümünün çevrim içi yapılmasının çok büyük sakıncaları var. Yani tıp eğitiminde karşılayamayacağınız bir sürü yetkinlik, ve e, etkinlik e, çevrim içi yapılamıyor. E, eğitimde işbirliği çok önemli tıp eğitiminde. Etkileşim çok önemli. Yani evet. eğitimciyle öğrenci etkileşimi çok önemli. Ve e, çevrim içi eğitimde bu mümkün değil. Niye? Çünkü videoyu kapatıyor öğrenci karşıda. Var mıdır yok mudur bilmiyorsunuz. Hiçbir şey sorulmuyor. Hiçbir şey tartışılmadan eğitim yapıldı bitti deniyor. Tabii e, bu da bir önemli bir sıkıntı diye düşünüyorum. Yani Ayşegül e karşı olduğumu söyledi. ben tabii yılların <gülüyor> gittim e, e, Testden yapılan e, çeşitli şıklardan doğru cevabı seçerek seçerek verilen yanıtlar bir tıp eğitiminin de e, karşısındaydım. Hani çağın <gülüyor> Çağın gerekçelerini yakalayamamakta suçlandım belki ama yani hala da ona inanıyorum. Yani. Bir iç hastalıkları ya da bir evet. cerrahide o tarz bir şey. Çünkü bunu yapan Batı ülkeleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konu daha ciddiye alınan bir şey. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi hocam yani bilgisayar üzerinden bir tane bilgisayar bir de internet hattı. E tamam eğitimini yapın işte her şeyi sağladık. Bu böyle değil yani bu kadar basit evet. değil. Hele evet. evet. evet. evet. evet. Türkiye'de ee, yani internet e, yapısı belli, e, çocukların imkanları belli. E, yani belli yerlerde erişimi son derece zor diye düşünüyorum ben. Evet. Ee, var mı başka dinleyicilerden gelen soru? Dinleyicilerden gelen soru var ama e, o soruları sorarsak sanki çok savruluruz gibi geliyor bana. E, programı bitirmemize de 7-8 dakika kaldı. E, ben bir soru sorabilir miyim İskender Hocama? Tabii. E, İskender Hocam şimdi siz Arsuz'dasınız. Arsuz'u da biliyoruz biz. Çok güzel bir yer. E, zaten arkanızda videoda yeşilleri gördük. E, böyle insanların ruh da bu arada Arada dalanıyor. Ee, siz arsızdan dünyaya baktığınızda, e, de, tabii bölgeye de baktığınızda, deprem bölgesine de baktığınızda çok da deneyimli bir hocamızsınız. Ee, umutlu musunuz ilerisi için hocam? Hocam siz cevap vermeden sorudaki akılcılığı fark ettiniz değil mi? Dünyaya nasıl bakılıyor, nasıl görülüyor? Ya da bölgeye dedi, de, ülkeye demedi Ayşegül. şükür? <gülüyor> <gülüyor> e, seçim yasakları hocam <gülüyor> <gülüyor> umut umut insanlar için her zaman olması gereken bir şey Ayşegül ben de insanlarda bu umudu görüyorum yani inşallah aydınlık günler yakın tabi depreme yönelik daha hızlı davranmamız daha çok deprem bölgesinin desteklenmesi, planların uygun biçimde yapılması, belli bir strateji içerisinde bu planların yapılması son derece önemli. Onun için ben biraz önce sözünü ettiğim ASUS'da yeniden yapılanma çalıştayını o felsefeyle ortaya koyduk. Şimdi hatayla ilgili birçok platform var mesela şu anda. Evet. Tamamen sivil platformlar ve herkes bir yerden bir şey yapmaya çalışıyor. Bu konuda da bizim bir önemimiz bu platformların işbirliği yapması. ve beraber, beraber, beraber çalışarak yönlendirme yapması şeklinde benim de içinde olduğum bir Hatay'ı yaşatacağız platformu diye bir platform var. Bu o platform aracılığıyla önümüzdeki e, ay inşallah tüm platformları bir araya getirecek, sivil toplum örgütlerini bir araya getirecek bir e, çalışma yapmayı hedefliyoruz. Bu şekilde daha güçlü olabiliriz diye düşünüyoruz açıkçası Hatay'da. Çok önemli Arzu ve Hatay'ın şansı var sizin gibi bir. Yani fikir lideri olsun, saygın bir öğretim e, önderliğinde böyle bir şeyin psikolojisi toplum, topluma mümkün topluma örgütlerine ama her yerde bu mümkün olmuyor her kafadan bir ses çıkıyor. Bir dağılıklık evet. konusu oluyor. Evet. Elbette bütün iyi niyetle yapılan o çalışmaları evet. e, bir koordinasyonu e, çok gerekli, çok elzem bir durum. Ayşegül 10 evet. dakikalara geldik. E, var mı başka e, yönelteceğiniz soru İskandir Hoca? Ee, İskender Hocam e, bir kez daha çağrısını yapalım isterseniz biz de artık bu işin e, dahili olarak e, kendimizi kabul ediyoruz. Türk Devletleri Birliği Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu olarak Ağustos ayında herhalde Füsun Sayık e, Derneği'nin e, Füsun Sayık Günleri etkinliği gerçekleşecektir. E, Ağustos ayına doğru tekrar İskender hocamızı davet edeceğiz programımıza ve çağrımızı yenileyeceğiz değil mi İskender hocam? Evet evet yapacağız tekrar <gülüyor> etkinlikleri evet. e, yani aynı e, formatta olmayabilir ama <gülüyor> e, senin de söylediğin gibi e, her yer bizim için etkinlik alanı olabilir evet. e, ve e, özellikle de e, topluma bazı mesajlar vereceğimiz etkinlikleri beraber düzenlemek dileğiyle ben e, sizlere teşekkür ediyorum e, ve e, herkese sağlıklı günler diliyorum. Hocam çok teşekkür, çok teşekkür her, ederiz. Her şeyden önce e bize vakit ayırdığınız için e, sizinle beraber olmak gerçekten çok keyifliydi ama Çıkarken hem Ayşe, hem size hem Ayşe Ayşegül'e belki de hem de açık radyo dinleyicilerine böyle bir hoşluk gibi bir parça dinleteceğim. Bunu tanıtayım sonra sözü Ayşe'ye bırakayım izin verirseniz. Şimdi biliyorsunuz uzun süreden beri Fransa'dan hani yıllar önce sarı yelekliler, jilajon hareketi başlamıştı. Daha sonra son 6 aydan beri özellikle bu emeklilik yasası ile ilgili Fransa'da bitmek tükenmek bilmeyen grevler, protestolar... Bütün bunlar tabii şenlik havasında bizim gezi döneminde gördüğümüz e, o havada yürütülmekte bir takım da müzikler çıkıyor tabii ortaya. Bunlardan bir tanesini dinleyerek e, sözü Ayşegül'e bırakacağım ve de, sizlere veda edeceğim. E, Eşka ve Salkin Banks bir grup bunlar e, protezorcuların arasına girip ben çalıp ben dans ederek yürüyorlar. Parçanın adı ilginç onlaştıran yani asla pes etmeyeceğiz asla bu işin peşini bırakmayacağız diyeceğiz gibi sözleri var. Buradan nasıl bir gönderme yaptığım insanların yorumuna bırakayım. Hani böyle bir şey yapmıyorum aslında ama bir Fransız topluluğunu dinleyerek onlara kulak vererek dedim Hocam tekrar teşekkürler. Herkese sonları söz ay Çok teşekkür ederiz İskender Hocam. Ben de geçen gün cep telefonuma bakarken Murat Anmunga'nın bir müzajını gördüm. Cevap vermeyi de ...atlamışım ama çok güzel bir mesajmış. Böyle bazı zamanlarda Murat Murat'ın dostlarını böyle bir cep telefonundan mesaj gönderiyor. E, hissediyor insanların ruh durumunu belki Biz sanatçılar hissederler. E, bazı inatlar yaşatır yazmış. E, bir kitabında var mıydı bu söz bilmiyorum. Ama benim çok hoşuma gitti. Böyle içimden de tekrarlıyorum arada... E, Füsun Seyit günleri bence bazı inatlardan e, ve başka inatlar da olabilir. Bazı inatlar yaşanır, yaşatır. E, hiçbir şartta bence moralleri bozmanın gereği Peki, yok. Hadi anne, o zaman dinleyelim. İyi e, evet, hafta Hocam sağ olun.